Uzman doktor olarak çalışıyorum. Kaza namazlarımız da fazlaysa bu namazları oturarak kılabilir miyiz demişler. Farz namazların oturarak kılınması caiz değildir. Ancak nafileleri kılabilir, sünnetleri kılabilir. Ama farz namazının oturarak kılınması caiz değildir. Efendim, vitir namazı da hakeza, hanefilere göre vacip bir namazdır. Bunun da oturularak kılınması caiz değildir. Eğer kişi gerçekten ayakta duramayacak kadar gerçekten ayakta duramayacak kadar yorgunsa yani ayakta duramıyorsa ancak o zaman oturarak kılabilir. Onun dışında muhakkak surette keyfi suretle olmaz yani, e, yani ben çok yoruldum falan filan e, bununla namazını oturarak kılamaz. Yani burada şunu düşünecek. Ben bu namazı zorlanarak da olsa ayakta kılabilir miyim? Evet kılarım diyorsa muhakkak surette farz namazları ayakta kılması gerekir. Peki.